Ama Ama Böyle bir Nefisler efendi Ruhlar köleydi. Ruhları efendileşen zahirde köleler yine bu çağda husule geldi. Onlardan biri gördüğü bütün işkencelere rağmen Ah Ahak! Aha, aha, aha. Feryatlarıyla hakiki efendiliğin yolunu gösteriyorlar. Sengini ve sevdasını Kabe'nin örtüsünden alan Güzide sahabi, Habeşli siyahi köle Bilal bin Rabah, iki cihan sultanı efendimizin nuru etrafında pervane olup yandı, tutuştu ve dedi ki, Aşkın bir gök gibi yayılır göğsümüze ya Resulallah, umutlar filizlenir, bahar gelir yeryüzüne ya Resulallah, cezbelenir cümle canlar can verir cemalin seyrine ya Resulallah sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi Seyyid-ül Müezzinin Müezzinlerin Efendisi'ydi O gül yüzlü güzel Sallallahu aleyhi ve sellemin Gülbülü Nalanı'ydı Ümmetinin sevdalısı Nebi-i Muhterem Zaman zaman Erihne ya Bilal İçimizi ferahlet ver ya Bilal Diyerek Ona iltifat ederlerdi. Bilal öylesine alışmıştı ki ona. Onun güzel kokusunu almadan, o gül yüzüne bakmadan şakıyamazdı. İpekim, kainatın gününden ayrıldığı gün, her türlü işkenceye tahammül etmiş Hazreti Bilal, dayanamadı bu acıya. Firak'ın ateşi yüreğini kor gibi yaktı. ''Siyah gözlerinde beni de götür, artık bu yerlere sığamıyorum.'' diyen Resulullah'ın müezzini artık bir daha ezan okuyamadı. Ve halife Ebu Bekir Zıplık'tan izin alıp bir mecnun gibi Medine'den ayrıldı. Müzik Bir gün Bilal Abisi, Bilal bin Rabah rüyasında sevgililer sevgilisini gördü. Kainatın efendisi kendisini çağırıyordu, huzuruna davet ediyordu. Sanki her zaman olduğu gibi El Hina ya Bilal diyordu. <gülüyor> El esen yollara düşer, gül geri döner gülşenin efendim, ay yörthülere görünür, bulutlar yürür peşinden efendim. Efendim, efendim, efendim diyerek koştu Bilal. Göz ile hemen yola çıktı. Peygamber şehrine yıllar sonra bir öğle vakti yeniden geldi. Vakit aşığın hürek yangınını maşu vaktiydi. Yıllardır susan bülbülün şakıma vaktiydi. Her zamanki yerine çıktı ve yanık kısızıyla el zaman başladı. Medine halkı şaşırmıştı, Bilal'in lisesiyle birlikte sokaklara döküldü. Herkes sanki Resulullah geldi zannettiler. Halide Hazreti Ömer, genç ihtiyar, kadın erkek, çoluk çocuk herkes Mescid-i koşuyordu. Medine'de yer yerinden oynamıştı, öyle bir duygu sahna, öyle bir göz sınıf ki hani, Hani Allah Rasulü, Bilal'in sesi de onlara seslenirdi ya namaz vakitlerinde. Şimdi de sanki namazı Rasulullah kıldıracaktı. <gülüyor> ve bütün Medine'liler heyecanla koştular Bilal'e. Ve Bilal'e seslendiler. Şaşkın, heyecanlı ve sanki öteleri almışçasına. Hoş geldin ya Bilal. Hoş geldin ya Rasulallah. <gülüyor> Ve Bilal ezanı okumaya devam ediyor Efendimizin adına gelince Bilal yıl doğracıkta Ve tüm Medine Ağlıyor Ağlıyor Şu yaşadığımız her yüzünde Asıllardır okunan ezanlar Hep Efendimizin özlemini Taşımakta değil mi Şimdi Hemen biraz sonra ezanlar duyacaksınız yine Sanki ümmetin erihna talebine cevap verircesine içinizi berahlatacak Hani Rabbimiz İnşrah Suresinde Ya Muhammed Biz senin şanını yücelttik derken Ezanı kastetmiyor muyum? Onun şanına kadar yüce Ve onun ismi Ve onun şanı içimizi ne kadar ferahlatıyor. Şimdi dünya işleriyle çelaştasın kim bilir belki de. Hiç olmazsa gönlünü ezana yönet. Ferahlamak için şu dünya sıkıntıları arasında. Ezanla Allah'ın rahmeti ilahi bir sevdaya dönüşür. Ezan, Adem aleyhisselamla birlikte manada hep vardır. Efendimiz Ali Sıratu vesselam'ın teşrifinden sonra minarelere intikal etti. Şimdi şimdi göklerde yankılanacak bu sesi duy. Ve bu sesle koş. Seni bir çağıran var. Seni bir çağıran var. Anla bunu. Anla ve koş. ...daha gider mutlu bir yolculuk. Namaz bedene güç, nefse berrahlık. Ruha huzur, gönle haz veren ilahi bir ziyafet. Namaz, Efendimizin bizleri kurtarma sahnesinin... ...bu dünyadan seyredilmesi. Hadi koş! Ya Namaz, Fatıha suresinin uygulanışı. Fatihayı Fatiha Fatiha yaşamadım. Unutma, unutma dünya işinin arkasından yetişemezsin... ...kimse yetişememiştir. Şimdi... ...şimdi... Hazreti Bilal-i Habeş'i okuyormuş gibi... ...yine ezanları... E ...koş namaza, ...o güzel Allah'a koş. Koş ona. Allah'ım Allah'ım... ...güzey Allah'ım... Nasıl koş biliyor musun? Eğer ezanları... bilal Habeşi okuyormuş gibi hissedebiliyorsa, belki. ki namazı Resulullah kılıyormuş gibi kılacaksın. Hadi koş, uydun imama derken, iki cihanın imamını düşün. Ve koş onun ardına, koş namaza. Koş, koş, koş. Allah! أشعد أن ولا...